Bugün mevzumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyin aleni olarak zuhur edişi. İnşallah siz okuyunuz. Biraz da kıymetli dinleyicilerimizden e, özür diliyoruz. Ara sıra böyle rahatsızlıklarımız oluyor. Dolayısıyla ses tonumuzda değişiklikler falan oluyor. İnşallah sağ salim güzel bir şekilde programı e, devam ettirebiliriz. Buyurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydılar. Vahye muhatap olacak manevi kıvama ulaşmak için geçirdiği hazırlık mahiyetindeki 6 aylık zaman sona ermişti. Mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz mutatı üzere Hira mağarasındaydılar. Cebrail aleyhisselam geldi ve Hazreti Peygambere oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem karşılığını verdi. Bunun üzerine melek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takati kesilinceye kadar sıktı sonra yine oku dedi. Fahri Alem Efendimiz yine ben okuma bilmem cevabını verdi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takati kesilinceye kadar sıktı sonra tekrar oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam varlık nurunu üçüncü defada sıkıp bıraktı. Ardından vahyi ilahiyi kendisine şöyle bildirdi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aleka, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. El-Alak 1-5 Bu emri ilahi ile Allah Resulü'nün şahsında bütün insanlığa Rabbin en büyük lütfu olan Kur'an-ı Kerim'in nuzulü başlamış oldu. Evet. Şimdi mutat olan veç kitaplarda geçtiği şekliyle hadis-i şeriflerde de meşhur olduğu kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatı saadetini anlatırken, bu bahsi mutamod metin üzerinden işlediğimizde bu malumatı görüyoruz. 17. gecesi Ramazan'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e daha evvel başka başka suretlerde gözüken Hazreti Cibril bu defa Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bizzat Sadrı Muhammediyeye indirmek üzere Cibril vasfıyla Allah Resullerine vahyi bildirmek sıfatı ve o sıfata bürünmüş suretle Resulullah Efendimize geldi. Ve demin de zikredildiği üzere oku oku fermanı ilahiyesiyle Allah'tan gelen emri Hazreti Cibril aleyhisselam Söylediği şekliyle yani böyle böyle söyle denildiği şekliyle vazifesini ikmal etmek için sadece oku dedi. Okuma bilmem diye ümmi olan o gönüller sultanı, enbiyalar sultanı ve serberi olan Fahri Alem mukabele ettiğinde Hz. Cibril kendi cismi manevisiyle, latif cismiyle Resulullah Efendimiz'i kavradı, sadır sadıra yani göğüs göğse gelecek şekilde, sıktı ve sıktı. Daha sonra Fahri Alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu durumu anlatırken, Cebrail, kardeşim Cibril, beni o kadar çok sıktı ki, göğüs kemiklerimin, çatırtısını, işittim diyor. Ve bıraktı. Bir daha oku. Emri geldi İki cihan Selver efendimiz Her haliyle emrolunduğu gibi Dosdoğru olmaya Adanmış Vakfedilmiş ve o şekilde Çizilmiş bir ömre Sahip olan Hazreti Fahre Alem Yine kendisindeki Maddi ve manevi Tezahür eden güzellikleri Kulluk çizgisini aşmadan Ve iddiaya Taşmadan Yine cevap verdi, ben okuma bilmem. Bir daha sıkıldı, sımsıkı Cebrail aleyhisselam tarafından, hani bir annenin, bir babanın, çocuğuna doymaya, sevmeye, doymaya kanamadı, sevmeye, kanamayıp da adeta yavrusun sıkışındaki özellik gibi, adeta, o muhabbet ve ülfetle, Hz. Fahri Alem Efendimiz'i bir defa daha kucakladı. Ve Sine-i Cibril, Sine-i Muhammed'e yine karşı karşıya geldi. Hemdem olundu. Ne alışveriş oldu bilmiyoruz. Tekrar o kıymetini bıraktıktan sonra Peygamber Efendimiz'e iletti. Çünkü orada emreden Hz. Cibril değil. Allah'tan gelen şeyi, hiç yorum katmadan vermekle mükellef olan bir zattır Hazreti Cibril. O peygambere kendiliğinden oku deme selahiyetine sahip değildir. Şunu oku, şuradan oku deme selahiyetine de sahip değildir. O ne söylüyorsa Allah'tan gelen hitabın zahir ve cisim şeklindeki Hazreti Peygamber'e iletilmesi gerekenleri bizzat Allah'tan aldığı şekliyle iletmek üzere söyledi. Şimdi burada bir duralım. Gerçi yine durduk. Allah inşallah bu okumanın esrarından, sırrından, melekuti alemle yakış, yakınlaşmanın sırrından, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sırrından ve sadrından bizleri haberdar eylesin ve hatta nasip dar eylesin. şimdi güzel kardeşlerim şöyle bir düşünün önünüzde bir kitap yok herhangi bir uzatılmış evrak yok oku denildiğinde siz ne dersiniz okuma bildiğinizi farz edelim değil okuma bilmediğinizi okuma bildiğinizi farz edelim ve size Ortada herhangi bir nusa, herhangi bir kitap yokken oku hitabı geldiğinde bu hitaba karşılık ne diyebilirsiniz siz? Herhangi bir kişiden size böyle bir söz gelse. Neyi okuyacağınızı bilmediğinizden ne okuyayım dersiniz? Okuyacağımı bilmem ki niye okuyayım? Hani haddi aşıyorum belki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Ahvalinden, sırrından konuşmak için değil. Ama şöyle bir düşünün. Türlü türlü güzellikleri fehmeden, idrak eden, dağların, taşların, ağaçların, hayvanatın kendisine selam verdiği, mukabele ettiği bir Hazreti Peygamberi. Bütün kainattaki ayetleri, tecellileri bir bir görerek, müşahede ederek her geçen gün, her geçen an, Hayretinin yükseldiği, devamı terakki ettiği bir zata oku denildiğinde acaba hangisini ve neyi okuması gerektiğini bildirmek karşı tarafa, o emri veren tarafa düşmez mi? Şimdi buraya niye girdiniz ve bu şekilde konuşuyorsunuz diye bir sual tevcih edilebilir, sorulabilir. Bunun sebebi şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i okuma yazma bilmeyen bir insanla herhangi bir insanla Peygamber Efendimiz'i bir tutan bazı kişilere cevap niteliğinde bunu düşündürmeye sevk etmek için söylüyorum. Bir başka şekliyle bak işte Peygamber okuma bilmiyor, Cebrail söylemesi de okum okumayacaktı gibi çok böyle ne diyeyim kaba sabah bu tecelliyatı, bu güzellikleri çok çok kaba bir şekilde anlayan insanlara yöneltmek için burayı irdeliyorum. Neticede bir insan okuma yazma bilse ne olur ki? Oku denildiğinde bir kağıt mı uzatmış? Veya hut şöyle düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yalnız şurayı kaçırmasın dinleyicilerimiz. Hep bir şeyleri düşündürmek adına buraları kurcalıyoruz. Yani tefekkürümüzü yoğunlaştırmak için buraları hep irdeliyoruz. Bunu kaçırmasınlar gözden. Sonra bir şeyi güzel anlatmaya çalışırken daha farklı bir duruma düşürmeyelim. Düşünün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir ölümlüden herhangi bir kişiden okuma yazma talim etmediğini en iyi bilen kimdir? Her şeyin gizli ve aşikârı olan ama her şeyi bilen Hazreti Allah'tır. Zaten kendisi nasip etmemiştir. Kendi vereceği ilmi bir ölümden almasına Allah müsaade etmemiştir. Böyle olduğu halde Resulüne veya herhangi bir zata, herhangi bir kuluna Allah yapamayacağı bir şey teklif ederse, bu Allah indinde asla zulme yer olmadığı halde kulunu zorlamak ve zulme maruz bırakmak değil midir? Yapamayacağı bir şeyi ona teklif ediyorsunuz. He demek ki bu oku emrinde bir nezaket var. Bir güzellik var. Nasıldır? Nasıl anlamak icap eder? Valla şimdi yemin manasında pek böyle hafiflik yapmak istemiyorum. Yemini böyle konuşmak istemiyorum ama Hani amiyane tabirle konuşmak için belki de öyle geldi. Yani en mükemmel nasıl anlaşılır onu bilemeyiz fakat hiç olmazsa şu derecede birazcık olsun anlaşılmalı. Ne demek? Ey fahri alem! Daha ruhlar yaratılmazdan evvel sen nur iken sende kuvvet olarak bir kuvve mevcut olan Allah'ın ayetleri vardır. Senin ruhunun şahit olduğu, o Muhammedi cevherin şahit olduğu bir sürü güzellik vardır. Celal ve cemal tecellileri vardır. Dünyaya gönderildiğinden bu yana şahit olduğun bir sürü Allah Teala'nın ayeti kerimesi vardır. Bir sürü tabiri, kaba bir tabir ama yine şunu anlatmak için söylüyorum. Yani adede gelmez. Hangisini hangi gruba ayıracaksınız ki? Birçok sayıya gelmez tecelliyatı vardır. Ve ey Habibim, sen şu anda bir insanın kamil olarak Allah'ın vahyine muhatap olabileceği olgunluğa geldin. Artık hepsini oku. Bir kere sıkılması tevhidi zata. İkinci kere sıkılması tevhidi efale. Üçüncü kere sıkılması tevhidi sıfat ve esmaya işarettir diyorlar. Şimdi bazıları kanalı değiştirmiştir frekansı. Biz hiçbir şey anlamadık bu işten diye. Bazıları da duydukları şeyden zevk alamadıklarından dolayı belki frekansı değiştirmişlerdir. Neyse biz bize kaldık devam edelim. Allah Teala'nın bir tarif yapıyorum. Allah Teala'nın esmasını idrake Kabiliyetli olan varlığa Adem denir Bir insan Allah Teala'nın esmasını idrak Edebilecek onun talimine Müsait bir hale gelirse Onun adına Adem denilmiş Adem neslinden olduğunu da Gösterir çünkü Allah Adem'e esmayı talim etti Allah Teala'nın esmasının Ve sıfatının Beyanına Hakikatine muttali olabilecek ve o sırrı fehm edecek bir idrakte olursa bir kişi ona hazreti insan denilmiş İnsanın kamil denilmiş peki ne esmasından anlıyor bir şey ne sıfatından anlıyor sadece yiyip içip tenasül ediyor başka bir şey yapmıyor buna ne denilmiş o insanın da tarifi lügatta hayvanun natikun konuşan hayvan diyorlar yani o insan ve Adem'e uğramıyor o kişi. Hiçbir zevk almıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulü Kibriye ve ekmelü tahiyya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu oku hitabı artık sen esmaya da sıfata da efale de zatullah'a da masar olabilecek tam bir vukufiyet halindesin. Oku hem istediğinden oku Sıfatından da bahset Efalinden de bahset Zatında müşahadet Sana açıktır bu Manasına melekuti alemden inen Cebrail sadr Muhammediye'ye sadrını Vererek Ben ki ayetleri taşımakla Sana inzar ile emrolundum Fakat neticede Aldım ve emaneti Yerine teslim ettim Emaneti yerine teslim etmek ne demektir o nereye verilecekti? Gelen yerle giden yer arasında fark olmayışına işarettir. Nasıl fark olmayışı? Yani o ondaki emanet, Allah'taki o kelam emaneti Hazreti Peygamber'indir zaten. Cebrail aleyhisselam da kast olunan Allah'ın kastına uygun şekliyle vazifesini ikmal etmek üzere ve artık lisanen anlatmak imkansız olduğundan ancak sadrını sadrına vererek beyan etti ve burada şunu da izah ediyorlar. Belki programdan sonra farklı şekilde arayanlar edenler olacak ama gün geçmiyor ki artık güzelliklere sataşanlar olmasın. Resulullah Efendimizin hususi makamına dil uzatanlar olmasın artık bizde de bir usanç hali zuhur etti. O güzelliği konuşma bu güzelliği konuşma. Yeter artık bir yere kadar. Hiç olmazsa bunlar kabul eden veya etmeyen bir yere zapt olunsun. Uzayda boşlukta mı durur bu sözler? Palancanın kayıtlarında mı durur? Bir yere bunlar işlesin. Memnun kalıp kalmaması, kalınmaması, insanlar indiğinde çok da memnuniyet e, pek nazarı dikkatimizi celbetmiyor. Biz nazarımızı kaybettiğimiz... Artık üzerine gafletle, isyanla, muhabbetsizlikle hep üstünü öttüğümüz nur-u Muhammedi'yi aramakla geçiyor artık. Ömür bitti. Ömür bitti. İnsan artık kendindeki muhabbeti ortaya çıkartma zamanı. Allah Resulüne muhabbetini ishar etmek için bile insanlar artık yüz kere düşünür hale geldi. Bu kadar uzak değil. Bu kadar samimiyetsiz değil bu yol. Din muhabbetten ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Cebrail aleyhisselamın o ayetleri indirirken kendisi okumaya kudret bulamadı da sadr-ı Muhammedi'den aldı da öyle konuşmaya muktedir oldu diyenler de var. Yani sadr-ı Sadr Muhammedi'ye vermeseydi o ayetleri de muhatap olarak okumaya cibir de kuvvet bulamazdı diyenler var. Anlatabiliyor muyum acaba? Hı. Ve ayet nasıldır? Neyi oku? O zaman neye işaret etti? Al bak kitapta böyle yazıyor. İkra mı dedi Hazreti Cibril? Hayır. İkra dedikten sonra, bunu oku dedikten sonra nereden okuttu? sadr Muhammed'in Musaf'ından okuttu. Allah Resulü'nün kendindeki Musaf'tan okuttu. Haliçten bir sayfa göstermedi Hazreti Peygamber'e. Elinde kağıtla inmedi parşümenle, bilmem nene, deliyle, taşla, koca yazılmış bir kitabı göstererek, Hah bak şimdi sıktım seni okursun, bak ne yazıyor karşıda demedi Hazreti Cibril. Nereden okudu? Allah Resulü'nün sadından ona okunması emmi olundu. Artık, muhabbetinin tezahürü, rahmetellil alemin olarak aç. Sen alemlere rahmet olarak geldin. Böyle sırlı kalma ey Habibullah. İkra, Bismi Rabbikellezi halak diye artık ilanı aşkını Allah'ın ferman-ı ilahiyesiyle ilan etti. Bizim büyüklerimizden aldığımız muhabbetle ilk vahiyin gelişindeki sahneler en düşük seviyesiyle hiç olmazsa bu kadar anlaşılmalı. Umre yolculuğundaydık. Umre rehberi diye başımıza birisini verdiler. Mevsimde müsait, Yeşilliğin yetişmesine falan filan. Çoktur diye bir yeşillik verdiler bizim de başımıza. Vahyi anlatıyor. nutuk irade ediyor. Elinde mikrofon. nutuk irade ediyor. Haremeyne gelen insanlara hirayı anlatacak ya. Nur dağını. Diyor ki Hazreti Cibril geldi. Cebrail aleyhisselam dedi ki peygamber oku. İkra. Ben okuma bilmem dedi. Cebrail üsteledi diyor. İkra. İkra oku affedersin ama çok özür dilerim yani halakallahul bakar fi suratil beşer diye bir söz var bunu tercüme etmiyorum rütük kapatmasın diye herhalde İnsaf yani insaf sen kendi çocuğunu terbiye ederken ki muameleini mi zannediyorsun sen Cebrail ile Hazreti Peygamber arasında olan muameleyi ne kadar sığ bir düşüncedir aşkı bilmiyor ki bu insan Allah'ı bulsun Zerafet görmemiş ki hayatında. Letafet görmemiş ki bir insan vahiyi anlasın. Allah Resulü'nün nezaketine kaç devre geçirdiğine baksanıza. O kalbi Muhammed'ini kaç evre geçirdiğine baksanıza. Nasıl izah edersin? Hiç olmazsa kitaptan olduğu kadarıyla yorumsuz yap ya. Güzeli yoramıyorsan yorumsuz olarak ver. İkra diyormuş. Oku, şimdi ayağımın altına almayayım der gibi anlatıyor. Ve bunu hac yolculuğunda yapıyor. Herkesin ihrama büründüğü bir zamanda veya işte ağzı lebbek okurken yapıyor. Nasıl anlatacaksınız siz Hazreti Peygamber'e? Yani o cemaatin yarısı amma fırçaymış diye bakıyor. Koskoca peygambere. Haddine mi düşmüş Hazreti Cibril'in? Haddine mi düşmüş Hazreti Cibril'in? Allah Resulü hizmetkarı o. Bütün peygamberlerin hadimi. Bizim başımızın tacibası yer. Yani hiç kimse davacı olmasa bir kere Hazreti Cebrail ona sorar o konuşma şeklini. Dolayısıyla bizim hep baştan beri konuştuğumuz hadise bu. Biz esasında Siyer-i Nebi'yi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını okumuyor değiliz. Ama ya Allah'ın dinini Yasaklar, emirler çerçevesinde işte o bu kadardı. Daha fazla karıştırmayın. Anlayın geçin de. Beş vakiti kılın. Orucu tutun. Daha fazla muhabbete inmeyin gibi. Ya anlatan sözüm ona yine de bunlar insaflıdır. Ya insaflılar. Kocacıklar var. Bir grup zaten Hz. Peygamberden bahsederken yani biraz daha talihi olsa, kendisi 1400 sene evvel yaşasa, ona peygamberliğin geleceğini düşünecek kadar bile kafası bulanmış insanlar var. Nereden anlıyorsunuz bunu? Adam kendisini bu zamanın peygamberi zannediyor çünkü. Ulema varisi peygamberidir dedik ama peygamberlerde geçer demedik. Ve ahkam kesiyorlar. Bir de bu muhabbetle bu lezzetle gözlerinde, dimalarında canlandırsınlar vahyin gelişini. Umulur ki Belki sadırlarında gizli olan nuru muhammedi de onlara bir oku sadası gelir. Hem de nasıl gelir? Bütün kainat Hazreti insanın ayetleri anlaması üzere tertip bulunmuştur. Allah kainatı insanın emine, insana da kendi emine müsahhar kılmıştır. Bütün hayatı kevniyeler ve bütün hayatı ilmiyeler Hazreti insana hitaptır. Hazreti insanı anlamayan bir kişi, insanlığı bilmeyen kişi, aşkı muhabbeti bilmeyen bir kişi Allah'ın ayetlerine de peygamberin sünnetine de baksa bile bön bön bakar. Ve anladığı sadece ondan haram helal vaciptir. Ruhuna intikal edemez. Kaybettiğimiz noktaya gelelim. Bugün zahiren beş vakit namazı kılan bir alay insan vardır. Üç milyara yakın insan her sene hacca gitmektedir. Üç affedersin milyona yakın insan. Bu kadar insan en azından bayram namazında, cuma namazında camileri doldurmaktadır. Hiç sevgiyle, muhabbetle, aşkla Allah'a ve peygambere inanmış bir zümrenin bu kadar kalabalığı düşünürsek ortaya çıkarttığı bir güzellik vardır diyebilir miyiz? Bugün eksik olan nedir? Bugün eksik olan, malımızdan, dünya hırslarımızdan, evladımızdan, iyalimizden, daha çok Hazreti Peygamberi ve Hazreti Allah'ı işimizdir. Bunun da temelinde, hem o sevgiden korkmak, hem bize sevdirecek şekilde okumamak vardır. Sevecek şekilde, Allah'ı ve Resulü'nü bu muhabbetle anlayacak şekilde oku hitabını akıl Cibril'imizle Kalbi Muhammed'imize havale etmemiz icap eder. Umulur ki bu pıhtıdan ibaret bir hale halde kalmayız ve halimiz iyi hale doğru tahvil olur. Evet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Vahyin Zahir oluşu Aşikare gelişi hakkında e, Konuştuk Şimdi bundan sonraki safhaları da konuşalım ki Bu siyeri nevi hiç olmazsa bir senede bitsin Çünkü Duyduğumuza göre biraz uzatıyoruz diye Bazı arkadaşlarımız da ya bitmeyecek mi falan diyorlarmış Onların da gönlü olsun Tabi bakın belli güzellikleri anlatmak için bile süre yetmiyor. Bilinen şeyleri konuşmak için bile süre yetmiyor. İzah etmek için kelime yetmiyor. İnsanların hiç bilmediği bir mevzuda bir vahyin tecellisini insanların asla idrak edemeyecekleri bir mucizeyi insanlara izah etmek ne kadar güç olsa gerek. Şimdi bu güçlüğü bu zorluğu, bu meşakkati Allah Teala'nın kendisine serap'a lütuf ve kerem olarak efendim ikram cenab Cenabı Hatice validemizde o kendisine ahi edindiği Hazreti Hatice Valdemiz'de Allah Resulü'nün muhaveratı yani konuşmaları var. Şimdi o bahsi isteyeceğiz ve o arada bir müsaade daha isteyeceğiz açıklamak için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sema kapılarından yeryüzüne rahmet ve şifa olarak nüzul etmeye başlayan Kur'an-ı Mübin'den ilk olarak bu ayeti kelimeleri telakki etti. Cebrail aleyhisselam ayrılıp gidince vahyin haşiyetinden yüreği titreyerek Hazreti Hatice validemizin yanına döndü. Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Dessürüni, <gülüyor> dessürüni. ...veya zemmiluni... ...beni örtünüz, örtünüz diyor Resulullah Efendimiz... ...titrer bir vaziyetteydi diyor... ...titreme hali zuhur etmişti... ...ve örtün örtün... ...üstümü bir şeyle kapatın yani... ...kapatın beni... ...hani bir kimse görmesin... ...ben iç alemimde bir hal yaşıyorum... ...efendim... ...hem de hiç kimse görmesin yani örtün beni diye... ...böyle döşeğine girdiler... ...ve adetleri üzere ayaklarını mübarek kademi şeriflerini topladılar... İyice karınlarına doğru şöyle bir nokta haline alır gibi secdedeki hani hal gibi sanki de yatar vaziyette o şekilde zemmuruni veya dethruni beni örtünüz, örtünüz beni diye hemen Hazreti Atice validemize hitap ettiler. Evet. Bir müddet istirahat ettikten sonra başına gelen bu hali Birlikte insanlığa numune nezih bir aile hayatı yaşadığı Hatice Tül Kübra annemize anlattı. Endişeli bir şekilde, Ya Hatice, şimdi bana kim inanır dedi. O mübarek zevce, varlık nuru efendisine, Allah'a kasem ederim ki, Allah Celle Celalühü seni hiçbir vakit utandırmaz, mahcup etmez. Yani sen nasıl bu vahye masar olup, en güzel şekliyle ikrama, ma, vahye mazhar olduysan, bu vahiyin tebliği hususunda da sıkıntı çekmezsin. Hatta bir rivayette diyor ki, zaten bir rivayete hacet yok, okuduk ya işte, nebi de ne yaptı? Hazreti Hatice validemiz kervana gittiğinde, yanına verdiği cariyesiyle birlikte nasıl şey yaptı, kölesiyle affedersiniz, Durumu ondan nasıl ihbar aldı? İşte gitti dedi Şam'a. Şam'a gittiğinde orada, oranın keşişi e, Nastura mıydı? Eyvallah. Ondan sonra ne dedi? Bu ağacın altına peygamberden başkası inmedi dedi. Ağacın inişini anlattı. Yolda olan hadiseleri anlattı. Nasıl develerden süt geldiğini, nasıl suların çıktığını... Bir sürü şeyi anlattı. Gölgelik yapan bulutu anlattı. Bunun üzerine diyor ki Hz. Hatice Validemiz Ey Resulüm sen niye korkarsın? Ey Eşim ey zevcim Niye korkarsın insanlara anlatmak hususunda? Yani bir kere ben yok muyum yanında? Öyle teselli etti diyor. Ve arkasına dedi ki Hiç korkma ya Resulallah Ben seni gördüm de Senin izdivacına talip oldum. Seni bildim de ben aman evleneyim diye zaten can attım. Hep gönlüm seninle beraberdi. Bunun olmasını bekliyordum diye Hazreti Hatice Validemiz de ona irtifatta bulunuyor. Şimdi burada tefsirden bunlar hepsi efendim günümüzde birkaç kelime sadece Arapça okumakla Alim payesini alanlardan ziyade hayatıyla bıraktığı eserlerle gerçekten alim sıfatını kazanmış olan zatların eserlerinden alınmaktadır bu anlattıklarım. Tarihe mal olmuştur. Allah onların ürettiği o malları, o eserleri bizzat adeta satın alarak karşılığında cennet gibi bir hayat bahşettiği zatların sözüdür bu anlattıklarım. Delil isteyenler onlara müracaat edecek. Şimdi Desturuni meselesine gelelim. Kuşeyri'nin tefsiri var. Kuşeyri'nin tefsirinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyin inişini anlatırken o kadar güzel bir ifade kullanmış ki o kadar şahane bir ifade kullanmış ki o büyük zat Allah şefaatine nail eylesin. Amin. Diyor ki Allah'ı çok seviyordu. Zaten Allah'ı ondan daha çok sevebilecek bir beşer yaratılmamıştı. Fakat buna rağmen düşünün neticede beşerdi. Allah'ın sevgisinin üzerine çıkamazdı sevgisi. O o kadar çok sevdiğim, mahşukum ve mabudum ve mahbubum ve yegane mevcudum olan Hazreti Allah tenezzülen bana nasıl konuştu mahcubiyetiyle döşeğin altına girdi diyor. Utancından girdi. Yani o dahi o kadar onu seven, Allah'ı seven o Habibullah dahi Allah'ın kendisinden bu kadar büyük bir teveccühü hemen yapabileceğini, bir anda kendisine indireceğini o dahi düşünmemişti. Tefekkür edememişti. Zaten insan tefekkür ettiğinin karşılığında bulduğu şeye Allah denmez. Senin tefekkürünün ve icat ettiğin şeyler, Esma'nın tecellileriyle alakalı bulduğun şeylerdir. Kıymetli dinleyicilerimizi tekrar uyarıyorum. Bu, bu anlattığımız mevzu biraz ilk mektep mevzu değildir. Üniversite mevzuna ait bir mevzudur belki. Öyle kıyaslayalım. Belki ağır gelebilir. Fakat bunlar konuşulmadan ilk vahiy meselesini geçmek bizim için bir ihanettir. Bunlar konuşulacak. Nice bilmediğimiz şeyleri bize böyle ile zorla bir şekilde hayatımızı soku soku verdiler. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi zehirli kıymık gibi her bir tarafımıza girdi. Şimdi kafamızdan o yanlış muhayyeleri, yanlış mantıkları atamıyoruz. Kur'an mantığıyla düşünemiyoruz. Resulullah'ın hadis mantığıyla düşünemiyoruz. Neden? Öyle bir talim terbiye, öyle bir tahsil hayatımız geçiyor ki çevreden, etraftan, okuldan vesaireden Kur'an-ı Kerim'in haşa mantalitesini, inceliğini, zerafetini anlayamıyoruz. Neden? Kur'an kendisini tefsir eder. Zamanlar üstündür Kur'an. Hadis-i şerifler kendi kendini tefsir eder, açar. Ama ne şartla? Onu o güzelliğiyle beraber bütün olarak alırsanız, sizin kendi bilginiz, görgünüzle beraber Kur'an'ı anlamaya çalıştığınızda ya falancanın mantığıyla ya filanca batının Avrupalının ya da filanca kişinin mantığıyla yazılmış, edinilmiş bilgilerden aldığınızdan dolayı Kur'an bize fazla şey söylemiyor. Bu sebepten tahsil hayatından gelip de Kur'an-ı Kerim'e bakanlar haricinde köyünde, tarlasında bilinen neresinde falanca filanca efendim tedrisatla meşgul olmamış. Fakat muhabbetle hep Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmuş. Fakat sadece onunla meşgul olmuş insanlar Kur'an'dan bizim anladığımızdan daha çok mana anlıyorlar. Arapça bilmeseler bile üstelik. Nasıl anlıyorlar? O muhabbetle Kur'an-ı Kerim kendilerini açıyor. Onlar sadırlarını Kur'an'a açtıkları için Allah da onların gönüllerini genişletiyor. Şimdi tekrar dönelim. İnsanın kendi mantığıyla şu o zaman böyledir. Bunun altında başka bir şey vardır. Şu bardağın içinde şöyle olduğundan böyle bir şey vardır. O zaman böyle bir kudret vardır diye. Senin bulduğun şey var ya. Senin zihinde bulduğun şey. O senin için bir mahluktur. Kendi akli muazenenle sen bunu buldun. Müteselsiden bir silsileye bağladın. Kendi tefekkürünün kendinin mahsulüdür bu. Hadistir yani. Yani sonradan olmadır. Allah sonradan olma değildir. Allah hudüs değildir. Allah hadiselerin, hudüsatın, vukuatın hepsinin halikidir. Dolayısıyla ne kadar isabetli fikre sahip olursan ol. Sen sen olduğun müddetçe, Allah'ın vahyine masal olamadığın müddetçe, onun hakkındaki bilgin seni hak yolunda yayan bırakır. Peygamberin pek farkı vahiy gelmesi diyor. A gözüm, gözüm derken sözün gereği gözüm diyorum. Yoksa gözüm değil, göz kıymetlidir. Başka bir şey söyleyemiyorum radyo kanalında da bu kadar söylüyorum. Bir tek vahiy gelmiştir diyor. A gözüm sana niye gelmiyor vahiy? Sen, sende olduğu müddetçe, sende o benlikten bir zerre var olduğu müddetçe sana vahiy gelmez ki. Nasıl bir vücudu pake? Nasıl bir cesedi pake, nasıl bir hale bürünmen lazım ki o vahiy sana gelsin? Cebrail bile sana hizmetkar olsun. Nasıl bir hal lazım? Bir tek vahiy geliyor diyor. Niye başkasına gelmiyor? Vahiy gelmiş, işi bitmiştir diyor. O efsafa bürünmeden sana vahiy gelmez. Dolayısıyla her ne kadar severse sevsin, ne kadar idrak ederse etsin diyor ki Kuşeyri tefsirinde o kadar çok sevmesine ve Allah hakkında zatı hakkında, efale hakkında o kadar isabetli fikre sahip olmasına rağmen yine de sevgilisinin mabudunun ve mahbubunun bu şekliyle ayetleri tezahür ettirmesine o dahi taaccüp etti ve utandı diyor. Ben kimim ki bana böyle bir tecelli oldu dedi. Ve o mahcubiyetle geldi. Beni örtünüz örtünüz diyerek adeta o çok zarif olan Hazreti Peygamber utandığından bir örtünün altına girdi de desuruni hitabıyla örtündü büründü diyor. Bunu anlayan da alim. Bunu böyle anlamayan da bir adam. Biz hangisini tercih edeceğiz? Fıtratımıza müracaat edelim. Bozmadıysa henüz o fıtratımızı hala zerre kadar muhabbetimiz varsa o muhabbet damarıyla baktığımızda evet hakikaten de böyle olmuştur der içimizdeki müftü müftüyü emekliye ayrıldın, ebe ayırdın ebediyen konuşacak bir müftün yoksa kalbinde zaten ne biz konuşacağız ne de ona kitaplar bir şey söyleyecek o bildiği gibi anlasın mesele değil fakat düşünün, kainat bir muhabbet manzumesi içerisinde yaratılmıştır. O muhabbet manzumesinin şah beyti, mısra-i bercestesi, o kadar sözün maksadı, hasılı, hulasası, zübtesi, menbaı hepsi Hazreti Fahri Alem'de mündemiştir. Tabii ki onda en güzel şekliye tezahür edecektir. Ruhaniyet-i Resulullah'tan ve muhabbet Resulullah'tan behre olmayanlar. Yani zerre kadar bile Behre diye hani böyle tazikli suyu atarsınız veya dalga böyle gelir kıyıya şöyle bir vurur. Vurmasıyla beraber havada böyle su zerrecikleri olur. Bazen rüzgarda varsa yüzünüze falan gelir o zerrecikler. Behre diye ona derler. Bu kadar dahi bu muhabbet deryasından Behre'si zerresi olmayan insanlar bu zevki alamayacaklardır. Fakat onlar alamayacaklar diye biz de kalkıp bu kıymetli dinleyicilerimize bunları konuşmayacağız manasına gelmiyor. Biz konuştuk diye biz de bu muhabbet deryasından nasiplendik manasına da gelmiyor fakat bunlar konuşulmalı. Arz edebildim mi efendim? Eyvallah. Allah'a kasem ederim ki Allah Celle Celaluhu seni hiçbir vakit utandırmaz, mahcup etmez. Çünkü sen akrabanı himaye edersin. İşini görmekten aciz olanlığın ağırlığını yüklenirsin. Fukaraya infak eder, kimsenin yapmayacağı kadar iyilikte bulunursun. Misafire ikram edersin. Hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardım edersin. Ey Allah'ın elçisi! Seni evvela ben kabul ve tasdik ederim. Allah yoluna önce beni davet et diyerek, kendisini ilk tasdik eden ve ilk destekleyen oldu. Ya Erhamer Rahim'in Hz. Hatice-ül Kübra Validemiz hürmetine bizlerin dahi tasdikini en güzel şekliyle tekmiyle eyle. Hz. Hatice Validemizin o ilk anda, ilk duyuşundaki kabullenmesi gibi Resulullah Efendimiz'in güzelliklerine şahit olduğumuzda hemen kabullenmeyi, hemen hayatımıza, kalbimize onu tatbik etmeyi, tahsin etmeyi, hissedar olmayı sen bizlere nasip eyle. Evet. Yani Hazreti Hatice demiş bir bakıma ona lisanı haliyle hal ile iyilik ancak iyilik getirir. İhsanın karşılığı ihsandan başka ne olabilir ki demekteydi. Böylece o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz ve nezih mazisini apaydınlık bir istikbalin müjdecesi ve gerekçesi olarak değerlendirmekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Şimdi burada tabii kıymetli yazarımızın da bir yorumu var. Yani sen hep iyi yaşadın, e tabii karşılığında iyilik olacak. Güzel bizler gibi insanların idrakine uygun bir şekilde sokmak lazım değil mi? Esasında bunlar da işte hep böyle Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin o zatındaki güzellikten pek nasiptar olamadığımız için böyle bir şeyleri klişemiz var ya bizim böyle sağda solda böyle çarpım tablosuyla binlenmeğiyle Ali top at falanla başlayan bir klişemiz var ya bizim hayatımızda. Biz böyle dini şeyleri, tecelliyatı falan bir şekilde aklen izah edemezsek sanki eksik kalacakmışız gibi oluyor. Her şeyi sanki anlıyoruz. Yani yediğimiz, içtiğimiz, bilmem yaptığımız her şeyi sanki anlıyoruz. Geçen bir tabiple konuşuyordum, çocuk doktoru. İşimiz çok zorlaştı diyor. Şimdi gelen insanlar gazetelerden şuradan buradan tababet sahasında... Vesaire sahasında. Ha şimdi antibiyoti veriyorsunuz ama vitamin de vereceksiniz değil mi? Hani şeye baktınız değil mi falan. Her şeyi müdahale ediyorlar diyor. Şimdi bir bakıma iyi diyor. Şuurlu bir hasta var. Gelen müşteri de biliyor falan. Ama bir bakıma da. Şimdi o adama ben diyor. 8 senelik 10 senelik tıp tahsilimi tecrübemi nasıl izah edeceğim diyor. Bir şeyleri okumuş ve karşıma gelmiş diyor. Mecburen biz de ona karşı, evet bak ne kadar iyi biliyorsunuz, aferin çok iyi, evet ondan yaptık diyoruz, savuşturuyoruz. Ama çoğu zamanda bizi o kadar kaygılandırıyorlar ve kendi halimizi olmaktan uzaklaştırıyorlar ki bazen bizi o kadar tesir hattında bırakıyorlar ki gelenler yazacağımız reçeteyi bile yanlış yazdırıyorlar diyor. Bu kaygı yüzünden alimlerimiz sıkıntıya düşmekte. Kendilerince herkes bir şey biliyor çünkü, anlatabiliyor muyum? Şuraya temas edeceğiz ve programı biraz böyle yine coştuk. İyinin karşılığı iyidir o yüzden iyilik bulmuştur. Tabii ki ne olacak? İyi olduğu için de vahiy gelmiştir. Ne beklenir ki? Mantığı bir mantıktır. Fakat şu gözden kaçırılıyor. Şimdi bir adam ne kadar iyi olursa olsun. Hayatımıza bakalım yahu. Hani İmam Ali Efendimiz'e sormuşlar. Falanca sana kötülük yapacak. Kim demiş falanca Allah Allah Tuhaf şey demiş İmkansız Neden demişler hiç iyilik yapmadım kendisine demiş Hayatta hizmet eden insanlara bir sorun Vakitlerini Saatlerini insani ilişkiler ilişkileri düzeltmek Üzere vakfeden İnsan yetiştirmek üzere vakfeden insanlara şöyle bir sorun Hep yaptıkları iyiliğe karşılık Hayatta iyilik mi görmüşlerdir ...hiç sıkıntı çekmeden bir ömür mü yaşamışlardır? Tam tersine... ...bütün sıkıntıları, belaları... ...ve nankörlükleri o insanlar görmüşlerdir. Hizmet o yüzden... ...makbul bir sahadır. Hizmet edenler hep taşlanır. Allah gerçek hizmet edenle... ...etmeyeni ayırmak üzere... ...bu dünyayı imtihan yeri yapmıştır. din karşılığı iyilik olacaktır. Ahirette çıkacak, ahirette çıkacak ama... Bizim kötü gördüğümüz şekli de çıkabilir. Bu bir kere bir. Bu dursun. İkinci bölüme gelelim. Diğer bir bakış açısına gelelim. Veya. İyilik yapınca iyilik bu ya, Vahiy de geldi. Normal. Yani bak ne olur ki senin başına kötü bir şey gelmez ki. En fazla vahiy gelmiştir. İltifattır bu. Üzülme. Ayetin manasında hemen hel cezaeul ihsan illel ihsan ayetinde buraya ilave etmişler. Düzel. Fakat şimdi şöyle düşünelim. Hiç kimse vahye layık değildir. Hiç kimse imana da layık değildir. Dikkat edin. Hiç kimse vahye layık olamaz. İmana da layık olamaz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İman da, vahiy de, insanın sahip olduğu bütün güzelliklerde, akılda akıl da, ne bileyim zerresi de vücudun hepsi bunlar lütuftan ibarettir. Meccanendir. Karşılıksız Allah, Allah tarafından belirmiştir. Kendisine küf edene bile ihsan eden bir Allah vardır. Mabudümüz odur bizim. La ilahe illallahın manası da bir tanesi de budur. İman ve vahiy iyi olduğu için bir adama verilmez sadece. Veya o açıdan bakılırsa sakatlanır. Neden? Neden? Allah Teala 80 senelik ömründe ben Allah'ım diye bağıran Firavun için bile diyor ki Musa Aleyhisselam'a bir kere la ilahe illallah deseydi 80 senelik ibadet edeceğini verecektim diyor. Allah mecannen verir. Allah'ın imanına kimse layık olamaz. O lütfeder. Hepsi lütuftur. Hepsi Allah'ın bir lütfundan ibarettir ve ikramından ibarettir. Dolayısıyla Bizim sahip olduğumuz ikramlar bile böyleyken çok yüksek mertebelere ait olan ikram ve ihsanın farklı olması düşünülemez. Yani zat halileri hakkında konuşmaya haya ederim. Hani hiç o yaşlarına kadar hayır hasenatta buluşmasalar hiç olmasa vahiy gelmeyecek miydi Suani tevcih etmek lazım. Çünkü öyle anlatılıyor ki çok iyi bir insandı, herkese yardım ederdi, Muhammedül Emin derlerdi, emanet, iffet ondaydı, doğru söz ondaydı. artık Mekke'de ondan daha iyisi yoktu, Allah'ta peygamber arıyordu, haşa, ona indi, kime inecekti gibi anlatıyorlar. Hayır, vahiy, daha ruhlar aleminde, ruhlar böyle sürriyet halinde gözükmeden evvel Allah'ın takdirinde var olan zatlara iner, ayetler teşbih edilmiştir. Bir başka Muhammed yoktur. O vahya masal olacak ve serapı Allah'ın lütfudur. Allah ve Resul muhabbeti arasında bizlere ait insani yardımlaşma vesaire gibi etme bulma dünyası gibi muhabbetlerin yapılması fevkalade yanlıştır. Bunlar da yine kendi aldığımız eğitimlerin eksikliğinin, öğretimlerin bozukluğunun bir Dinin sahaya yansımasından ibarettir Allah bizim galat hislerimizi Yanlış hislerimizi Ve yanlış düşüncelerimizi Sırat-ı müstakim üzere İslah eylesin Amin. Allah ve Resulü'nün yakınlığa Vesile olacak şekilde Hallerimizi iyi hale Tahvil eylesin. Amin. Bu sözlerimizi de İnşallah Biz lisan etsek bile Ettiysek bile Cenab-ı Hak affedip sürçülisan edilmemiş gibi kalplere ve dimalara yerleşmesini nasip eylesin. Ve inşallah bu güzelliğin yayılmasına bu programlar ve bu konuşmalar vesile olsun. Bu konuşmaları vesile eylesin. Ve sallâla eşrefi ve es'adi nuri cemii'l enbiyâi vel mürselîn ve âlihim rabbil âlemîn.